Baş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerde gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Geçtiğimiz hafta duyurmuştuk, Rize'de Alicik HES projesine karşı devam eden kampanyada olumlu bir gelişme var. Dava süreci sona ermeden devam eden inşaat çalışmaları, halkın tuttuğu nöbetler, hukuki süreç ve imza kampanyası sonucunda Geçici olarak çalışmalar durduruldu. Change.org Taksim Alicik HES adresinde devam eden kampanyada ise imzalar 2000'e geçti. Handüzü Yaylası Kültür Varlıklarını Koruma Derneği yeni gelişmeleri imzacılarıyla paylaşırken 18 Şubat itibariyle dere bütün makinelerden temizlendi. Davada devam ediyor. Hassas bir süreç. Bu kazanımlar bizzat köylü vatandaşların emek, cesaret ve kararlılığının bir sonucu. Konuyla ilgili resmi hukuki açıklamaları sadece avukatlarımız Remzi Kazmaz, Eslem Ayhan ve Handüzü Yaylası Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği yapabilir. Bu süreçte bize destek olan, imza veren ve konuyu Türkiye gündemine taşıyan yerel ulusal basınımıza da teşekkürler diye duyurdu imzacıları. Rize Güneysu Gürgen Deresi üzerinde yapılması planlanan HES projesine karşı bu kampanya Change.org Taksim Alicik HES adresinde devam ediyor. Hayvanlar ve çevreye verdiği zararlar nedeniyle havai fişeklere yönelik tepkiler artıyor. İstanbul'da havai fişeklerin yasaklanması için geçtiğimiz haftalarda başlatılan kampanyada imzalar 50 bine yaklaşırken bu sefer de Antalya'da havai fişeklerin yasaklanması için yeni bir kampanya başlatıldı. Kampanyayı Seval Yıldırım başlatmış ve Change.org Taksim Antalya Havai Fişek adresinde yer alıyor. Şöyle diyor, havai fişek ve benzer patlayıcı, parlayıcı, yanıcı maddeler hayvanların bilhassa da kuşların ölümüne neden olmaktı. Ölüm saçan bu kutlama alışkanlığı nedeniyle hayvanların ölümüne ve yaralanmasına müsaade edilmemeli. Başka bir canlıya zarar verecek hiçbir eylem bir kutlamanın parçası olamaz. Seval Yıldırımlar çözüm önerisi olarak da hayvanlara, doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyecek olan lazer gösterileri gibi Çağımıza uygun alternatif yöntemlere yönelmeye öneriyor. Siz de bu kampanyaya destek vermek isterseniz change.org.taksim Antalya Havai Fişek adresinde bulabilirsiniz. İsmail Akpınar'ın başlattığı bir kampanyaya gelelim. Balıkesir'de kapanan Havran, Tepeoba, Bakır ve Molibden Madeni alanının eski haline getirilmesini yani rehabilite edilmesini talep ediyor. Change.org.taksim. Tepeoba adresinde yer alan kampanyada İsmail Akpınar şirketin ciddi bir maliyet getirecek olan rehabilitasyon işleminden ve bu sorumluluğundan kaçmaması için bizler takipteyiz diyor. Ve rehabilitasyon kapsamında atık havuzunun doldurularak ve üzerine nebati toprak serilmesi ve ağaçlandırılması bekleniyor. Evet adres change.org Taksim Tepeoba. Ordunun Çaybaşı ilçesine bağlı İlk Üvez Yaylası'nda Halk Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çöp tesisine direnmeye devam ediyor. Nazlı Özkan ve bu direnişe destek vermek için Change.org'da bir kampanya başlatmış. Kendisi Change.org Taksim İlk Üvez Yaylası adresinde devam ediyor. Kampanya Nazlı Özkan diyor ki İlk Üvez Yaylası Karadeniz'in insan eli değmemiş. Doğallığından ödün vermemiş. İnsanlarına tertemiz havası, suyu, toprağıyla hayat vermiş bir yerleşim yeriydi. O yaylanın topraklarına çöp yığınağı olmak layık görüldü. 35 gündür hasta yaşlı herkes direniyor. Bizim gitmesek de köyümüz olan, gezmesek de yaylamız olan yerler oralar. Doğa bize nasıl davranırsak onun karşılığını verecek. Suçu olmayan güzelim yerlere akan kirli sular... Her birimizin eviniz ulaşmıyor olsa da sessiz kalmayalım. Bu kirletilmeye, Karadeniz'in dokusunun korunmasına, İlk üvez yaylasının da birikecek metan gazından kurtulmasına, suların yine tertemiz akmasına, hayvanların doğal ortamlarında doğal yaşamlarına dönmesine destek olmak istiyorsanız lütfen kampanyamı imzalayın diye bir çağrı yapmış kendisi bu kampanyayı Change.org Taksim ilk üvez yaylası Adresini bulabilirsiniz. Ünlü oyuncu Berna Laçin'in başlattığı tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını talep eden kampanyada imzalar 60.000'e 60 yaklaştı. Change.org Taksim tek kullanımlık plastik adresinde yer alan kampanyada 60.000 kişi Türkiye'de tek kullanımlık plastiklerin gezegenimize verdiği zararlardan endişeli. Berna Laçin kampanya metninde bu uygulamanın mümkün olduğunu söylüyor. Avrupa Birliği'nde 2021'den itibaren... Tek kullanımı plastiklerin yasaklanacağını hatırlatıyor ve Türkiye olarak doğayı daha iyiye götürecek fikirlerle başka ülkelerin işbirliğini talep eden taraf olmamız gerektiğini söylüyor bu kampanyada. Change.org Taksim Mesudiye HES adresinde ise Mesudiye'de HES'lerin bugüne dek verdiği zararlara dikkat çekiliyor ve daha fazla HES yapılmasına karşı çıkılıyor. Kampanyayı başlatan Burak Açıkgöz. Ordudan uzaklaşınca Yeşilin Yaylası'na Mesudiye'de Hester daha öncesinde birçok nehrimizi kuruttu, ekolojik dengemizi sarstı, doğamız katledildi, katlediliyor. Mesudiye'de çok az nüfus var yerleşimse seyrek. Hester sağladığı yararların dışında pek çok zarara da neden oluyor, genellikle inşa edilecekleri alanlarda da istenmiyor. Bu durum HES'ler neden istenmiyor sorusunda beraberinde getiriyor. Çünkü yöre halkı HES'lerin yarardan çok zarar getireceği düşüncesinde demiş ve bu kampanya metnine change.org.taksim.mesudiye HES adresinden ulaşabilirsiniz. Doğa için kampanya açmanın gerekmediği bir gelecek dilekleriyle Berne Uygar Özesi ve ekip arkadaşlarımız Gülçin Şahin ve Büşra Ayar sizlere iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine görüşmek üzere.